Tohum'da nasada ekolojik yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay Tohum'da nasada ekolojik yaşam programından herkese merhabalar ben Leyla Ünlübay Anda var olmak özgürlüktür Bugünkü konuğumuz Doğada Bu An kitabının yazarı ve belgesel yapımcısı Hüseyin Çağlar İnce. Hoş geldiniz Hüseyin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. E, sen iyi olmanın dışında bir de biraz heyecanlısın. Çünkü kitabın çıktı. Hayırlı olsun bu arada. E, kitapla ederim. ilgili ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama ben önce doğada bu an e, fikrinin nereden çıktığını e, ve neyi kapsadığını senden öğrenmek istiyorum. Evet. Evet, teşekkür ederim. E, doğada bu an fikri e, açıkçası yaptığım doğa gözlemlerinde, doğa gezilerindeki e, gözlemlediğim gözlemleri insanlarla paylaşma ihtiyacı duydum. Çünkü insan tanıdıkça bir şeyleri fark edip ve onu koruma hissiyatı oluşur. E, ben de aynı şekilde başka insanların da e, Türkiye'nin doğasının muhteşem zenginliğini tanıması ile ilgili neler yapılabileceği üzerine hep düşünüp durup e, bir şeyler üretmeye çalışırım. Doğada bu an ismi de Instagram sayfasından açıkçası e, yol çıktı Bir Instagram hesabının ismini düşünürken e, yapacağım şeyi planla planladım. E, ve yapacağım şey de doğada o an gözünü e, yaptığım bir canlının, bir doğa olayının veya e, bunun birçok insanla paylaşmanın nasıl olacağını düşündüm. E, ve Instagram sayfasının ismi bu şekilde oldu. Ve ben anlık o doğa duygusunda karşımdaki, e, anlık telefonunu ya da bilgisayarını kontrol eden insanlar o an doğada bir olayın olduğunu, bir canlının e, örneğin bir kuşun ilkbahar gelme formuna girdiğini e, ya da bir kış köşmeni kuşun e, bulunduğumuz şehri ziyaret ettiğini e, ya da bir e, sonbahardaki yaprağın değişimi bir kar yağışı gibi e, oları duyguları paylaşmak niyetiyle başladığım bir Hareket bir çalışma oldu açıkçası. Evet ee, aslında sen çok uzun yıllardır bu işin içindesin, bir doğa gezginisin, doğa gözlemcisisin ve yıllardır yaptığın şeyi aslında paylaşmak adı altında. Bunu bir yol olarak seçtin anladığım kadarıyla. Evet yani daha fazla insana ulaştırmak. Hı -hı. Daha önceki zamanlarda doğa koruma konusunda çalıştım birçok dernekle. Buğday Derneği'nde kayıp masallar işini projeyi yürüttük ve Türkiye'nin masallarını derledik biraz daha biyolojik çeşitlilik ve kültürel zenginliğimizin bir arada e, muhteşem durduğunu ve dünyanın birçok yerinde de e, korunmuş doğal alanlarda aslında kültürlerin de korunduğunu e, fark ettiğimiz bir süreçti bu. E, Türkiye'de doğal koruma konusunda e, çok uzun zamandır birçok insanın hiç pes etmeden gayretiyle çok güzel çalışmalar yapıldığını e, görüyorum, izliyorum. Hepsi de arkadaşınız. Ama bununla birlikte Türkiye'nin bu muhteşem biyolojik çeşitliliğinin tanıtılmasında biraz eksiklik olduğunu düşündüğüm, bir durum açıkçası. Ben biraz buradan hareket ederek e, bu konuda birçok belgeseller e, oluşturmaya çalıştık kendi arkadaşlarımızla. Örneğin TRT'de yayınlanan e, Henüz Çok Geç Devizsiniz belgesel programımız oldu. Sarıkamış'ın kurtlarını çektik. Beypazarı'nda akbabaları Van'da inci kefellerini çektiğimiz bir işleme oldu bu. Bir memeli türü, bir kuş türü ve bir balık türü üzerinden ve önemli türleri seçerek o bölgedeki kültürler üzerinden vermeye çalıştığımız bir belgesel oldu. Biliyorsunuz inci kefelleri cephalarca evet. çekilmişti daha önce. Ama biraz daha yöve halkının gözünde, biraz daha kadim kültürlerde ne anlama geldiği konusunda o kültürlerin bu balığı binlerce yıl nasıl koruduğunu anlatan bir çalışma hazırlamaya çalışmıştık. Bununla birlikte Antalya'da yaşıyorum ve Antalya'da Biliyorsunuz Avrupa'nın endemik çiçekler açısından yani Türkiye'de, dünyada Türkiye'ye özgü çiçekler ve Antalya'ya özgü çiçekler açısından dünyanın Avrupa'nın en zengin bölgelerinden biri Antalya bölgesi. Antalya, Beydağları, sahil kısmı ve üstündeki yüksek dağ bozkırları oldukça farklı habitat de birlikte birçok nadir ve sadece burada yaşayan canlı türlerine ev sahip yapıyor. Bununla ilgili buradaki halka ve öğrencilere fayda sağlamak adına, daha doğrusu onlarda farkındalık sağlamak adına beşi bir yerde isimli, beş tane tek nokta endemi üzerinden bir belgesel çalışmamız oldu burada. E, ve bu belgesel çalışmamız buradaki okullara poster ve belgesel olarak dağıtıldı. Onlar da gittik, sunumlar yaptık. Buradaki farklı devlet kurumlarının da işbirliği yapılan bir projeydi bu. E, hepsinde bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz bu süreçte. E, bununla bir, tabii fark ettikçe, keşfettikçe kendimiz de, bunları insanlarla paylaşmanın ve farklı yerlere ulaştırmanın anlamlı olacağını düşündük. Biraz da bu arkasında aslında doğada bu an oluşumu gelişmeye başladı. Yani genel olarak toplumun her kesiminde bir farkındalık oluşturmak istedik. Çok ve dinleyicileri aslında çok da farkındadır hı hı. şu anda. Doğanın en çok sevgiye ve şefkate ihtiyacı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Gerçekten de öyle. Yani son 10-15 yıldaki değişim inanılmaz doğa üzerindeki değişim ve çok fazla alan kaybediyoruz. Ee, Türkiye'nin birçok yerinde çok ciddi sıkıntılar var. Ee, ama birçok insan, yani şöyle söyleyebilirim belki de ülkenin yüzde 90, 95'i e, nasıl bir biyolojik çeşitliliğin, nasıl bir doğal zenginliğin kaybettiğinin farkında değil. Eğer farkında olsalar, kimse buraya müsaade etmezdi. O yüzden bence bir genel bir farkındalığa, e, 70-75 e bir farkındalığa ihtiyacımız var. Ama bu anlamda da ulaşmak için. Hem kırsaldaki insanlara hem öğrencilere hem e, özel sektörde çalışan, beyaz dekalı çalışanlara e, birçok kesime ulaşmak gerektiğini e, düşündüm. Biraz da bu çalışmaları bu şekilde e, çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Tabii tek başıma değilim. Ta, Ama, e, onu soracaktım çok ben de. Doğada Bu dedi. An ekibi e, nasıl bir ekip? Kimler e, oluşturuyor bu Doğada Bu An'ı? Doğada açıkçası şöyle, e, Türkiye'de e, doğa alanında, doğa koruma alanında çalışan birçok insanın e, zaman zaman e, profesyonel olarak, zaman zaman gönüllü olarak destek verdikleri e, bir oluşum aslında. Yani şöyle e, bir proje üretip, olgunlaştırıp bir kuruma kabul ettiğin zaman onun yapabilecek ekibi oluşturup onlarla birlikte sürekli olan bir e, hareket. Yani şöyle örneklesem daha iyi olacak. Örneğin yaşadığım şehirden bahsedeyim, Antalya'da yaşıyorum. Burada Zeytin Park isimli bir şehrin içinde bir vakıf zeytinliği var, sit alanı ve yaklaşık 2200 dönümlük bir alan, müthiş bir yeşil alan. Burada kente sahip çıkan insanlar, başta Antalya Ticaret Borsası olmak üzere, burada bir şeyler yapmayı düşündüler. Biz de çocuklara burada çok güzel doğa eğitim verebileceğinizi düşündük. 4-6 yaş grubunu hedefledik ve bu konudaki Türkiye'deki en iyi bilgi sahibi insanlardan biri olarak düşündüğüm Burcu Meltem Aralıkız. Arık, sevgili Burcu Meltem Arık'la birlikte burada bir eğitmen eğitimi düzenledik yaklaşık 3 sene önce ve 3 senedir bu eğitim alan eğitmenler çocuklara Antalya'daki 4-6 yaş kurumlu çocuklara doğada akıcı öğrenme teknikleri üzerinden 5 duyu organlarıyla doğayı hissedecekleri bir oyunun içine giriyorlar ve burada toprağa dokunuyorlar, yapraklara dokunuyorlar, doğada renkleri arıyorlar, rüzgarı hissediyorlar ve yani bu örnek bir proje olarak bir kurumu ikna edip, bu kurumda bir sistem kurup çok daha fazla insana ulaştıracağımız bir oluşum açıkçası ürettik. Şimdi bununla birlikte ardından ortaokul ve lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine yönelik bir şey üretmeye başladık. Bu senede bir yıllık program kurup özel ve devlet okullarında olmak üzere, Kimisinin ücretli kimisinin ücretsiz yaptığımız farklı bir bunlar. Türkiye'nin biyo coğrafyası konusunda farkındalıklarını arttıracakları sunumlar ve doğa gözlemlerine başlamalarını hedeflediğimiz bir oluşum aslında bu. Bu sene pilot uyguluyoruz. Eğer güzel bir şekilde uygulayıp güzel bir müfredat oluşturabilirsek önümüzdeki sene ülkenin başka yerlerinde yayılabilecek farklı insanların da uygulayabileceği bir format oluşturabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü bununla birlikte çocuklar hem belgesi ediliyorlar hem de akabinde, ay sonunda o belgesi en iyisi canlarının bir kısmını görebilecekleri doğal alanlara gidiyorlar. ve Hem mevsimleri hissediyorlar aylık geçişlerini hem de e, onları gözlemleme fırsatı buluyorlar. Çok güzel anlattın. Ben de hiç bölmek istemedim. <gülüyor> ee, Dağda bu an harika e, projeler yürütüyor ve harika şeyler yapıyor. Peki. E, bu projelerden faydalanmak ya da bu projelerin hayata geçmesi için siz mi kurumlara ya da kişilere ulaşıyorsunuz yoksa onların mı size ulaşması gerekiyor? Açıkçası ikisi bir arada oluyor. E, tanıdıkça tanıdıkça ben çok fazla e, kurumlara gidiyorum. Farklı fikirleri üretiyorum. O kurumların olabileceği şeklinde. Örneğin e, buradaki işte Türkiye'nin en büyük fabrikaların e, bir tanesinde e, doğal kulübü kurdum. Beyaz yakalı çalışanları için ve onlara aylık düzenli kısa, hani onların çok iş zamanından almayacak şekilde belgesel gösterimleri ve sorumlarla hem onlar hem aileleri üzerinde bir farkındalık oluşturmak için sorumlar hazırlıyorum. Hem de ay sonunda onları doğa gezilerine, doğa gözlem gezilerine götürüyorum ve oldukça keyif alıyoruz. Bu geziler tabii kültürü de içerdiği için bazen bir antik kente bir arkeologla birlikte götürüyoruz e geziye. Hı. Ve burada arkeologla birlikte önceden çalışımız formatta bir anlatım oluyor. Yani o antik dönemdeki doğanın o zamanki zenginlikleri ve antik kentin o doğal etrafında doğduğunu anlatan bir sunumlar oluyor. Örneğin Fasilis Antik Kenti'ni ele alacak olursak. Fasilis Antik kentin etrafındaki biyoloji çeşitliği çok zengin olduğu için Antik Kent çok büyük bir ticaret merkezi haline gelmiş. Ciddi anlamda gül yağı üretimi olmuş o da Gül'e. Çünkü çok fazla e, gül var. E, yani 1, gram, 1 kilogram gül e, yağı için yaklaşık 2 milyon Gül yaprağının gerektiğini söylüyor arkeologlar. Bunun gibi biyolojik çeşitliliğin ve etrafın e, örneğin bir sulak olan bir su olması o alanda bir antik kent oluşumunu gösteriyor. Biraz da e, yani biyo biyoloji bilimleriyle e, sosyal dinlerinde birazcık buluşturduğumuz bir ekran oluyor açıkçası ve bunu e, halkın seveceği hikaye anlatımlı bir e, dile çevirdiğiniz şey zaman da oldukça e, ilginç e, şeyler çıkıyor, e, anekdotlar çıkıyor önümüzde. Peki İstanbul'da bir e, aktif bir proje var mı şu anda yürütülen? Çünkü İstanbul'da bu konuda e, açığı çok fazla olan ve çok fazla ihtiyacı sahip. Yani insanlar bu konuda çok e, arzuluyorlar bir şey yapmayı. E, İstanbul'da böyle bir proje var mı? İnsanların dahil olabileceği? Evet, İstanbul'da zaman zaman geliyoruz birçok davet oluyor bu konularla ilgili. Şöyle İstanbul tabii yani şehrin büyük olmasına rağmen hala etrafında muhteşem doğal alanlar var. Evet. Yani biz, e, işte bir kuzey ormanlarımız var. Kaybetmek üzere olduğunuz gerçi ama bununla bir dönerli fundalıkları tarafı var. Birçok alan var ve İstanbul çok önemli kuş köşk yollarından bir tanesinin üzerinde. Müthiş yani bir şehrin bir doğal mekan ruhu var e, ve o doğal mekan ruhundan dolayı bence hem canlılar orayı tercih ediyor hem insanlar tarih boyunca e, tercih etmiş. Biz Doğada bu kitabıyla birlikte şöyle bir şey yapmıştık. Yani kitabı toplu alan kurumlarda ücretsiz doğa eğitimi verelim gibi bir proje oluşturduk. Çünkü kitabın yapılış amacı buydu. Doğa gözlerine başlama rehberi. Bu şekilde İstanbul'da birçok okula, birçok kuruma geldik daha önce. Ve onların kendi taleplerine, niteliklerine göre etkinlikler oluşturup bunlar onlara sunduk. Bazen bir firmayla bir tasarım üzerinde çalıştığımız olabilir Bir yenilerin çiçeklerden... E, esimden mekseksiz zaman oluyor. Bazen bir okulun doğal gözlemine ihtiyacı oluyor. Ee, çok tamam. güzel anlatıyorsun Çağlar. Şimdi küçük bir e, müzik arası vereceğiz. Ardından tekrar beraberiz. High. You know how I feel. Sun in the sky You know how I feel, breeze drifting on by, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dawn. It's a new day 94.9 Açık Radyo'da Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'ndayız. Bugünkü konuğumuz Doğa Gezgini, Doğada Bu An kitabının yazarı ve belgesel yapımcısı Hüseyin Çağlar İnce sohbetimiz devam ediyor. Ee, Çağlar, Doğada Bu An e, turizm alanında neler yaptı, ne tür projeler yürüttü? Evet, e, yaşadığım şehir Antalya. Dolayısıyla müthiş bir e, turizm potansiyeli olan e, bir şehir. E, etrafındaki birçok... Sahi şehrinde birçok oteller var biliyorsunuz. Fakat aynı zamanda bildiğimiz gibi de turizmde ciddi bir çarpık bir yapılaşma, kontrolsüz bir büyüme hakim olan bir alan aslında turizm. Bir yandan turizmde birazcık hem misafirler açısından hem de turizm yöneticileri açısından bir farkındalık, bir yaşadıkları alanın müthiş bir doğal alan olduğunu göstermek üzere yaklaşık 8 senedir bazı çalışmalar yapmaya çalışıyorum ama son 3-4 senede birazcık böyle olgunlaşıp meyvelerini almaya başladık. Çünkü ikna etmeye başladık onları doğaya çıkararak gezilerle, gözlemlerle. Bunlardan bir tanesi şu oldu. Sürüklevi turizm alanında bir aktivite olarak aslında bunu planladık. O da şuydu. Çok basit, somut bir problem vardı turizm otellerde. Kırlangıç yuvalarını kirlilik gerektiğiyle bozuyordu her otel benim gözlemlediğim. Ve ciddi bir sıkıntıydı. Farkını değillerdi bozukları yuvanın. Ben de kırlangıç bozulması bozulmasıyla ilgili birçok nefet kadar haber hazırladım. Yaptım ama bunda başarılı olamadım. Ben de e, düşündüğüm şey oldu. Onlara kırlangıçın önemini e, fark ettirmek üzere şöyle bir fikir geliştirdim. E, kırlangıçlarla bir flyer hazırladım. Örnek bir flyer. Ve otellere dedim ki e, bununla ilgili e, müşterilerimize, misafirlerimize e, kırlangıçları anlatalım. Ve e, bunu koruyan otellere de bir ödül verelim kırlangıç vasını bozmadıkları için. Yani normalde bozmamaları gerekiyor tabii ama... Evet, ama farkında olmadan yapıyorlar. Farkındalık sağlamak <gülüyor> üzere yola çıktım. Bunu da yapmak için Skull International diye uluslararası profesyonel turizm yöneticilerinin dahil olduğu bir dernekle iletişime geçtim. Onlar da sahip çıktılar projeye ve dahil oldular. Onların kendi ağırıyla birlikte... Birçok otelde yaklaşık şu anda 60'ı geçti otel sayısı ve turizmde de birçok alanda haber olduğu için iyi e, otellerimizin e, sertifikalandırarak, onlara ödül törenini ödül vererek, sosyal medyada ön plana çıkararak e, yani somut basit uygulama bir, bir projeyle turizmde bir kırlangıç farkındalığı sağlamış olduk. E, misafirlerin bilgilerini çekti e, bu koruma ve şikayetleri de azaltmış olduk. Çünkü e, kırlangıç yolu temel şey, kırlangıç yuvalarından gelen müşteri şikayetiydi. Ve müşterilere de sizler gibi e, uzak ülkelerden gelip otelimizi tercih eden kırlangıçlarımızı koruyoruz dediğimiz zaman orada bir şikayeti doğrudan kesmiş olduk. Çok güzel. Ee, biraz yani. da kitaptan bahsedelim istiyorum. Mart ayında e, Doğada bu An e, kitabı çıktı. E, bu kitaba neden ihtiyaç Duydun ee, ve kitabın içeriğinden bize biraz bahsedersen e, neden alalım biz bu kitabı çünkü kitabın bir de sloganı bir şeyi var ee, bir kitabı evet. al <gülüyor> sen söyle istersen evet, ona, ben... ona bir kitap al doğaya çık... evet yani e, çok da iddialı bir, bir şey bir. Ee, eminim içerik de öyledir ama biraz senden hani dinlemek istiyoruz kitaba neden ihtiyaç duyuldu ve e, kitabın içeriği nedir evet ee, tabii kitap şöyle yaptığınız doğa eğitimlerinde insanlara kuş gözlemciliğini, kelebek gözlemciyi anlattığınızda birçok e, ülkemizde çok güzel Türkçe kitaplarımız zaten var bizde kullandığımız. Ama ben bir orta kula bir liseye gittiğim zaman bir doğa gözlemine başlama anlamında e, hepsini bir arada tutabileceğimiz ama sadece yaygın türleri görebileceğiniz bir kitap ihtiyacı hissettim. Çünkü e, çok fazla tür olduğu zaman biraz karmaşık hale geliyor. Basit anlatımlı, sade, az sayıda ama çok görülen türler üzerinden bir çalışma olmasını e, hep hayal etmişimdir. Sonrasında e, bu çok görülen türlerde de antik dönemden bu yana birçok anlamlar ve hikayeler yüklendiğini fark ettim. Çünkü insanların en çok sık karşılaştığı canlılara birçok hikayeler yüklüyor. Örneğin gelincik. E, kadınlar arasında dedikodu taşıdığına, laf taşına olduğu için gelincik ismi verilmiş. Ya da diğer e, konu beyaz gelincik, e, kuzey Ülkemizin kuzeyinde görülen gelinciğin kışın beyaz renk alması bir gelinlik ifadesi gibi olmuş. Ve bunun gibi ağaç türlerinde, sürüngen türlerinde birçok canlılığında hikayesi var. Bunları birleştirince insanların çok ilgisini çekecek, kendi bir efsaneye de şahit olmuş hissiyatı yaratacak bazı türleri keşfetmesi, onları heyecanlandıracağını düşündüm. Ee, bu anlamda bir fikir geliştirip bu şekilde yola çıktı. Tabii bunun bir bilim kurulu olması lazımdı, bunun bir editörel ekibinin olması lazımdı. Çünkü bilimsel doğruluğu çok önemli. Yani gelişi güzel bir kitap olması lazım. Madem Türkiye'de bilim bir kitap olacaksa, o anlamda nitelikli olması lazım. O yüzden yarım süreci, kontrol süreci yaklaşık bir seneyi buldum ve Türkiye'nin en iyi yaban hayat fotoğrafçıları bu kitaba 30'a yakın yaban hayat fotoğrafçısı destek oldu fotoğraflarıyla. Ee, burada tabii bir editörel ekibimiz var eee Serdar Karsu önderliğindeki Uğrun Meltemadık eee e, ayrıca bir bilim kulubumuz var. İşte kuşlar konusunda yarın Yarım Doktor Kira Cihan Yavuz, kelebeklerde e, doçent Doktor Ercin Karaçetin, kurbağa ve sürüngenler konusunda Profesör Doktor Yusuf Kumlutaş ve e, Profesör Doktor Çetin Unal ve nillerde Profesör Doktor Mustafa Sözen, ağaç ve çalılarda ise Profesyonel Doktor Tunca Neyişti. Bunların tamamen bilimsel kontrolünü yaptılar. Metin kontrollerini ve tavsiyelerini ilettiler. Ve ayrı bir kitap bir yayın emri olarak buna, bir sponsorsuz bir kitap olarak destek çıktı. Bu da bana göre çok anlamlı. Çünkü Türkiye'de bu tür kitapların mutlaka desteklenmesi gerekiyor. İnsanların bu kitapları iyi gösterdiğini inandırmak gerekiyor yayın ki Daha çok bu tarz doğaya çıkabileceğimiz kitaplarımız olsun. Bir yabancı ülkeye gittiğimizde havaalanlarında onlarca kitap görüyoruz. O ülkenin doğasını anlatın ama bizim ülkemizde anlatan kitaplar ne yazık ki çok kısıtlı. Ee, Birçok kitap çıkıyor. Birçok sponsorlu çok güzel kitaplar çıkıyor ama o da dar alanlarda e, kalıyor. O kadar nitelikli kitap olmalara rağmen. Umarım daha fazla insan bu tür kitaplara e, ilgi gösterir ve bu tür kitaplar daha çok sayıda olur. Çünkü bana göre Avrupa'da en güzel kitapları yine bizim ülkemiz üretilir. Çünkü Avrupa'nın en zengin bir çeşitlilik e, ne sahip ülkesinde yaşıyoruz Ve bu ağaçların Az önce bahsettiğim hikayeleri Efsaneleri e, Bu canlıların hikayeden birçoğu da e, Türkiye'de, Anadolu'da geçen e, Efsaneler, hikayeler Evet O zaman hemen şunun duyurusunu yapmak istiyorum 4-5 Kasım'da TÜYAP Kitap Fuarında imza günün var Saat e, 13 ile 17, arası. 17 arasında Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere bu doğada Doğan bu kitabıyla tanışmak isteyen arkadaşlarımız, dostlarımızla ya da farklı proje fikirleri, önerileri olan kişileri eğer TÜYAP kitablarına geldiklerinde e, mutlaka tanışmak isteriz. E, onları da bekleriz. Çağlar'cığım çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için ve bize bu güzel, değerli bilgileri verdiğin için. Ben de çok teşekkür ederim dinledikleri için de açık radyo dinleyicilere çok teşekkür ederim. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Üzere. Çok teşekkürler. Hemen tekrar duyurmak istiyorum. 4-5 Kasım'da Tüyap Kitap fuarında Doğada Bu An kitabının yazarı Hüseyin Çağlar İnci'nin saat 13-17 saatleri arasında imza günü var. Lütfen gidin bu diğer değerli kitabı yazarından imzalatarak satın alın. Çünkü çok değerli bir eser. Evet, tohumdan hasad ekolojik yaşam programından hepinize sevgiler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.